Hoş bulduk Çelenk, çok teşekkürler. Seninle bu kaydı sen Sağ Stüdyo'da atölye olarak kullandığın alanda ben de evden kaydediyoruz. Ve Sağ Stüdyo'nun 15-19 Haziran tarihleri arasında e, biraz e, katılımcı sanatçıların ve küratörlerin pratikleri, araştırma süreçlerini e, anlamak için bir araya geldiğimiz e, belki de uzun süredir Ocak ayından beri kapalı devre çalıştığımız için ne yaptığımızdan çok da haberi olmayıp merak edenlerle sohbet edip onların geri bildirimlerinden yeni şeyler öğrenmeye çalıştığımız bir dönem içindeyiz. Bu programı yayınladığımız gün artık bu açık günler tamamlanmış olacak ve programın sonunu da Eylül ayının ortasında tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Bu maceranın sonuna o zaman geleceğiz. Ben de biraz Merve ile oradan girmek istiyorum. Merve uzunca bir zamandır işte kapanmaktadır dönemleri, malum pandemi daha içe de döndüğümüz bir dönemden ve kısıtlamalardan geçtik. Bugünler ise bu 15-19 Haziran periyodu ise çok yoğun olmasa da tabii ki yine önlemlerle e, pek çok insanla bir araya geldiğin, belki son dönem çalışmalarını tabii ki arkadaşlarınla, yakın çevrenle paylaşıyorsundun ama çok da o kadar tanımadığın ya da arayı açmış olduğun e, sanat alanından başka insanlarla paylaştığın günlere dönüştü. E, neler e, yaşadın, nasıl hissediyorsun günlerde biraz kondisyonumuzun da eksildiğinden de bahsettik en azından ben kendi adımı onu söyleyeyim. Hani böyle anlatmak, dinlemek, sosyalleşmek gibi konularda sanki araya giren zamanla birazcık daha e, yavaşlar hale gelmişim ben en azından. Senin için nasıl geçiyor bu günler? Öncelikle gerçekten çok da verimli geçiyor. Şimdi bugün kaçıncı günündeyiz? Dördüncü gün olacak bugün açık atölyenin. Açık atölyenin sanırım benim için en güzel tarafı dediğin gibi belki arayı açmış olduğumuz ve de aynı ekosistemle bir şekilde birlikte var olduğumuzu uzun süredir sadece Zoom üzerinden takip ettiğimiz kişilerle sohbet etme imkanı oldu. Göz temasıyla yani bir kamera yerine göz temasıyla aslında bir şeyler üzerine konuşuyor olmak harika ve ne olursa olsun ben bir şekilde tabii ki aktarıyor olmak ya da anlatıyor olmak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sanatsal pratikleri ilerletmek ya da nerede olduğunu insanın kendine itiraf etmesi amacından. Onun için sana demin kayda başlamadan önce de söylüyordum. Aslında ben her sabah biraz daha erken gelip hani kendi defterime notlar alarak birazcık da o bir önceki günün söylenmiş olan şeyleri hani bir şekilde işlemeye de çalışıyorum. Çünkü gerçekten e, yoğun bir süreçten zaten çıktık ama bu yoğunluktan sonra da birileriyle sohbet ediyor olduktan sonra hani bir her şeyin hakikaten yerine oturduğu da bir hal. Onun için e, açıkçası öyle gerçekten Gerçekten bence güzel bir imkan o anlamda. Yani başkalarını anlatırken de bir şeylerin yerine oturması açısından. Evet, bu küçük girizgahtan sonra Merve Ünsal'ı tanımayanlar için ben kısacık Merve'yi tanıtmış da mu? o kısmı atlamayalım. 1985 doğumlu Hollanda'da doğmuş, bunu ben de bilmiyordum biyografisinden sonra öğrendim. İşlerinde genel olarak fotoğraf ve metin ağırlığı hissediyoruz. Biraz aslında ikisini de birleştirdiği, tam tersine ikisinden de kaçındığı, ikisinin de sınırlarını araştırdığı bir pratiği var. Zira aktarılmayanın aktarılamayacağı dönüştüğü an ve durumların izini sürüyor gibi de ifade edilmiş pratik ile ilgili, e, yurt dışında Princeton'da, Parsons'da e, sanat, fotoğraf, video gibi alanlarda eğitimler aldı. Yakın dönemde bir doktora hazırlığı içerisinde de olduğunu biliyoruz. Yazıyla, çeviriyle, metinle, editoryal pratiklerle haşır neşir ama aynı zamanda bütün bunları yürütürken tabii ki odanda her zaman görsel sanatlar var ve imge odaklı çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Pek çok da sağ stüdyonun muadili ya da onun gibi farklı araştırma, misafirlik, sanatçı programlarına Katıldı Dünyanın dört bir tarafında benim de gitmek isteyebileceğim Fogo adasından Beyrut'a pek çok farklı coğrafyada e, başka sanatçıların da inisiyatifiyle oluşturulan e, oluşumlarda yer almanın yanı sıra aynı zamanda sanatçıların ya da farklı disiplinlerden insanların bir araya gelip düşündüğü, birbiriyle etkileşime girdiği pek çok e, programdan da beslendiğini söylemek mümkün. E, son dönemlerde belki o kadar aktif gibi görünmese de e, mest.org'un editimleriyle törlünü yaptığını böyle bir online yayın platformu belki yayın platformun çok ötesinde bir yerde ama sanatçı merkezli bir yayın alanı açmaya çalışan Bu alanda düşünmeye çalışan Mest'in de editörlüğünü yaptığını hatırlatalım. E, bütün bu pratiklerin içinde sen aslında bu tarz programlara da çok aşina asın. O yüzden oldukça hızlı da e, çalışmaya başladın. Önünde de birkaç proje vardı. Hatta e, şeyden girmek istiyorum. Yani saha stüdyoda araştırmalarını e, nereye odakladın bu program çerçevesinde? Onun sonrasında da onun aslında yavaş yavaş nüveleri ortaya çıkmaya da başladı senin önceki birikimlerinden de kaynaklı. Oradan da devam edebiliriz. Tabii ki ben çok kısaca aslında bu tabii ki pandemi sürecinin sonrasında olması da bu Saha Stüdyo sürecinin bence sonrasında değil. içinde başlayıp belki hala içinde olurken ama <gülüyor> bir şekilde çünkü e, bu tabii ki çok da her zaman suçluluk e, hissederek söylediğim bir şey ama ben pandeminin ilk 9 ayında gerçekten kendime dönüp birazcık araştırmalarıma yoğunlaşabildiğim bir süreç geçirdim. Bunun farkındayım herkes için tabii ki aynı şekilde kimde işlemediğini ve işlemeyebileceğini ama bir şekilde öyle koşulların oluşabildi. O yüzden de ilk dokuz ay boyunca gerçekten çok okumayla geçmiş olan bir süreçti ve bu süreçte de bu senin de demin bahsetmiş olduğun gibi aktarılma, aktarılmamış, aktarılamayacak olan şeyleri nasıl dile getirebilirizle ilgili düşünürken tam Kasım ayında Kasım'ın 2020'de internasyonal eden bir davet geldi ve o davet aslında benim araştırma sürecimi de birazcık hani hem bir araya getirmem hem de başkalarıyla tartışarak yine bir şekilde dönüştürmeme fırsatı aldı. Şöyle bir şeydi bir şiiri bize hediye ettiler ve bence bu da gerçekten bir çalışmaya başlangıç noktası olarak harika bir jestti ve şiirin başlangıcı da şiirde gerçekten Francis Lou adlı bir şairin şiiri. Şiirde de bir sürü buluntu metin ve buluntu istatistik gibi şeyler vardı ama bununla birlikte başlığında unnatural disasters yani doğal ve doğal olmayan felaketler gibi bir başlık vardı ve burada Burada unnatural kelimelerini yani baş, ne diyeyim kelimenin başıyla sonu arasındaki bir eğik çizgi vardı ve ben bir şekilde o eğik çizgi ve de bu davet içerisinde de yer almış olan spekülatif çeviriyle cevap verin e, başlangıç noktası bana o spekülatif çeviri nedir acaba benim işlerimi ben spekülatif çeviri olarak düşünebilir miyim diye bir yerlere gitmeme yardımcı oldu ve şöyle bir şeyi düşünmeye başladım. Bu aktarılamayacaklar acaba bir ana metinse o ana metin üzerine çalışan, hani sanatsal pratik o ana metin üzerine çalışmak demekse, her zaman yaptığım şeyler acaba spekülatif çeviri üzerinden dillendirebilir miyim dedim. Yani çevirinin her zaman eksik olması, sanatsal öğretimin her zaman belki bir ağır aksaklığı, gerçeklik neyse. Tırnak içinde tabii ki kullanıyorum bunu. Ama bir taraftan da spekülasyonun ve spekülatifliğin de açıklığı, ucu açıklığı ve de orada bir hani alan sağlaması gibi bir şey düşündüm. Bunu da dile getirmeye başladıktan sonra ve kendi çalışmalarımı bunun üzerinden şekillendirmeye başlayınca da zaten Sağ Stüdyo sürecinden hemen önce gibi birazcık o fikirlerle oynamaya ve de bunlarla ilgili okumalarımı ve kafamı toparlamayı yaptıktan sonra üretim süreci biraz daha akışkan hale geldi ve o eğik çizgi benim için şu anda hala çok önemli. Onu bir şekilde bir çatlak olarak görerek hani dildeki ve de aktarım, aktarımlardaki çatlakların içine yerleşmek mümkün mü diye düşünerek şu anda bütün şeylerim aslında o çatlağın içine yerleşmek, çatlağın içinden dışarı bakmak ve çatlakla hemhal olarak e, bir üretim yapmak mümkün mü diye düşünerek şu andaki her şeyi birazcık o çatlağın içine gömmüş durumdayım. O gö gömdüğüm yerden çıkarmaya çalışıyorum diyebilirim. Çatlağı biraz açalım mı? Çünkü gerçekten coğrafi olarak, Çatlaktan bahsettiğin gibi bir de zaten biraz <gülüyor> önce söylediklerin e, apaçık ortaya koyuyor ki metaforik olarak da hatta sembolik olarak da çatlağa yaklaşıyorsun. E, belki hatta psikolojik olarak da e, bakıyorsun bütün bunlara. E, ilk başta gündeme getirdiğim ya da sonuna belki bırakacağımız yani Mardin Biyeneli önümüzdeki yıl umarım e, hayata geçecek. Çünkü içinden geçtiğimiz e, dönem itibariyle birkaç kere ertelenmek e, durumunda kaldı. Biraz o coğrafyanın kaderiyle geçmiş dönemlerde de ertelenmişti zaten ama önemli değil. Ucu açık bir biçimde araştırmaya oradaki ekiplerle çalışmaya devam ediyorsun ve yakın zamanda da e, Mardin'e bir araştırma gezisine de gideceksin. Oradaki çalışmanda da Salt'ın e, araştırma grubu Mayıs ayında da sunduğun şu anda Lenternasional'e yani Salt'ın da bileşenlerinden biri olduğu Müzeler Konfederasyonu diyelim Avrupa genelindeki orada da e, izlenebilen e, işinde de ve Sağstiyo'daki araştırmanda da aslında hepsinde böyle bir birleştiren bir e, kırmızı iplik gibi neredeyse e, bir bağ gibi ortada duruyor. Nedir bu çatlak konusu biraz daha açar mısın ve işlerinde bunları nasıl görüyoruz imge olarak da kavramız e, Program olarak da. Tabii ki. Ee, şöyle çatlakla ilgili. Bu daha aslında ilk başta şöyle başladım. Bazen daha basit bir yere gitmek, daha dolanarak insanın oraya gitmesi gerekiyor ya. Ben sahaya gelirken de ilk önce seninle de ilk konuşmalarımızda obruk görüntülemeleriyle çok ilgiliydim. Obruk yeraltı sularının kurumasından dolayı oluşan tabii ki coğrafi bir formasyon ve tabii ki küresel ısıtmayla birlikte başka bir sürü etmenlerin de hani bilinçsiz çiftçilik ya da mecburi bir şekilde bilinçsiz olan çiftçilik gibi bir sürü etmenin sonu oluşan bir şey. Orada da sanırım benim vurulduğum şey yukarıdan kuş bakışı bakışla ancak görülebilen şeyler olması ölçekten dolayı. Ben zaten bir süredir iki, 2019'dan beri araştırdığım bir şeyde bu Gezen Bir Pencereden videom vardı benim 2019'da Ali Taptık'la birlikte gerçekleştirdiğimiz. Gerçekten bu devletin ya da e, iktidar mekanizmalarının sahip olduğu kuş bakışı ya da gözetleme perspektifi olmayan bir anlatılaştırma mümkün mü? Yani onun sınırlarını araştırsak ne? gidebiliriz gibi bir şeydi. Bu yüzden de o Ali ile 2019'da yaptığımızda tamamen aslında ters çevirerek kuş bakışını sadece bir hani yukarı bakarak bir video oluşturmuştuk ve de bir şekilde tarihsel olarak yüklü olan mekanlarda sadece yukarı bakarak oluşturduğumuz bir video yapmıştık. Buradan da çıkarak obruklarda da sanırım sadece belli bir perspektiften görülebilmesine çok vurulmuştum. Sonra obruğu da en basit haline döndürerek hani çatlakları asa çatlaklar obruğa dönüşüyor. Çünkü önce çatlıyor sonra obruk oluyor. Diyor. Onun için o çatlakların kendisi acaba bir şekilde bir nasıl e, göz, görüntüleniyor diye araştırmaya başladım. Bahsettiğim internasyoneldeki işte de iki tane aslında ana imgenin farklı versiyonlarından oluşturdum. Ve hepsi buluntu görsellerden oluştuğum diyorlar. Hepsi insansız hava araçlarıyla oluşturulmuş olan görseller ve, e, ve hepsi YouTube'dan olan görseller. Bir tarafta o böyle tam yerden kalktığı anda e, insansız hava araçları böyle bir hem titriyorlar hem de tam olarak perspektifleri oturmuyor, Ondan sonra yükseliyorlar. O Tam o arada kalma hali. O birazcık aslında insan perspektifi. Yani benim aşağıya baksam göreceğimin birazcık farklı tuhaf bir versiyonu. Bir taraftan da aslında çatlak tabii ki çok da dediğin gibi metaforik bir şey olduğu için orada kullandığım ikinci görsel de ufuk çizgileri. Çünkü ufuk çizgileri dediğimiz şey de aslında çok hani sadece tahayyül ettiğimiz bir şey. Gerçekte var olan bir şey. Tam olarak olmadığından hani acaba ufuk çizgilerde bir çatlak olabilir mi? Çünkü bir aslında bir yere git yani bir yere doğru bir şey aynı zamanda bütün bu anlatımlardaki çatlaklarla o bir yere varma ile olan ufuk çizgisiyle olan ilişki olabilir mi diye de düşündüm. Onun için o ikisinin arasında bir ilişki kurdum. Ma Mardin'e buradan bağlayayım istersen. Senin burada sormak istediğin bir şey e, yoksa Mardin'de de şöyle bizler Ögel ile birlikte davet edildik. O da çok aslında iki kişi birlikte davet edilmek de çok güzel bir şey. E, çünkü aslında bizim zaten bir birlikte ürettiğimiz işler vardı ve onun içerisinde tekrar birlikte çalışma fırsatımız olacak. Eee Mardin'le ilgili benim ilk kaygım açık Mardin'e hiç gitmedim. Advait'ten bu küratörden da davet geldikten sonra kendi kendime hani mekanları birazcık anlamaya çalışırken fark ettim ki bir sanatçı olarak mekanların içine girmek çok zor orada. Çünkü gerçekten çok yüklü mekanlar ve bir şekilde hani orada e mekan yani Tarihsel olarak da kültürel olarak da çok yüklü bir sürü şeylerin de olmuş olduğu bir alan coğrafyada olduğu için ben bir şekilde dışarı nasıl çıkabilirim diye düşünürken de kamusal alanda rüzgar, badgel denen rüzgarı yakalayan bir havalandığı yani doğal havalandırma mekanizması olan bir şeyin içine yerleşebilir miyim gibi bir yerden geldi aslında orada da birazcık hani Dev çatlaklarda olduğu gibi eğer birebir anlatmak mümkün değilse, çatlakların içinden anlatmak mümkünse aynı şekilde de mekanın içine girmeden dışarılarda bir yere yerleşerek bir şeyleri aktarmak ve e, iletmek mümkün olabilir mi gibi bir yerden geldi. Aslında sağ stüdyo için e, üzerinde çalıştığım projede geri dönersek, en başa dönersek böyle bir döngüsel olarak ilerlersekti. Sanki bu Mardin Bienalinin e, bina tipolojilerinden de biraz esinlenerek, oradaki o havalandırma akslarına da bakarak yine bambaşka bir yere e, götürdüğün bir yer istersen, buradan ona geçelim hemen. Tabii ki. E dediğim gibi o birazcık aslında bence çünkü her zaman sanatsal ıı, süreçlerde hem pratik şeyler hem korkular, kaygılar aynı anda birlikte ilerliyor. Benim mekanlardan korkmamın getirdiği bir dışarı çıkma, daha böyle başka bir yere sızma. O mimari yapıyla karşılaştıktan sonra da tabii ki her yerde onu da görmeye başladım. Sağ sürecinde ben cama en yakın yerde oturduğum için ve sürekli benim için atölye sürecinde birazcık pencereden dışarı bakmak üzerine de kurulu olduğu için e, özellikle de pandeminin ilk aylarında da da hani burası çok sesli bir sakindi ve gerçekten orada sadece durup da havalandırma e, borularına da bakarken bir şekilde aslında onun İstanbul versiyonları olduğunu da fark ettim. Tabii ki daha çok metal olan havalandırma boruları oluyor e, ve havalandırma alanları ya da havalandırma delikleri artık onun, e, ne derseniz. E, onun için şeyi düşünün, bu bir şekilde aslında farklı yerlerde hani belki pötür pötür ortaya çıkabilecek böyle patlayabilecek bir şekilde farklı yerlere uygulayabileceğim bir fikir olduğunu düşünerek sağ stüdyoda yapmak istediğim bir havalandırma boşluğunun içine yerleşerek hani geçici bir şekilde onu bir heykel olarak konumlandırarak e, Ee, i̇çine bir radyo e, istasyonu yani geçici bir radyo istasyonu kurmak. Burada da niyetim hem gelen rüzgarın bir şekilde sürekli olarak yayına girmesi ama aynı zamanda da bir ses kolajı üzerine çalışıyorum. Bu ses kolajına da yani sözlü olanla sözlü olmayan şeylerin e, önemli ve önemsiz aynı anda kayıtları birleştirerek bir şekilde sürekli olarak rüzgardan dolayı değişen bir... E, Aktarım bir radyo alanı gibi yani benim için önemli olan sanırım kamusal alanda olanı yine kamusal alana geri verebilecek tam da rüzgarın geçişi gibi bir böyle radyo istasyonunu öyle konumlandırmak. Yani en azından şu anda öyle olacağını hayal ediyorum. Tabii ki şu anda daha tam nesnel olarak e, kendi gerçekleşmedi ama şu anda hayalim onun bir şekilde o bir tam da demin dediğimiz döngüsel bir şekilde aslında oluşuyor olması. Tam da açık radyodayız şu anda. Küçük bir anons geçeyim bu vesileyle. Harici'den sanat programında Merve Ünsalla birlikteyim ve onun sağ stüdyoda evet bir tür radyo yayınına da dönüştürmek ...üzere öyle bir bileşeni de olacağı ve ilk kez de radyoyu bir mecra olarak kullanmadığını da belki burada vurgulamak yerinde olur. E, i̇şi hakkında konuşuyoruz. E, yine geri dönecek olursak hakikaten böyle çemberler çizerek belki ilerliyoruz. Hiçbirini tam olarak kapatmadan ama hepsi çok iç içe geçiyor. Fikirsel olarak da bence ortaya çıkan e, işler anlamında da... ...Lenternasyonale ile de tamamlamak istiyorum, geri dönmek istiyorum... Ona e, biraz onun metinsel çünkü işlerde senin yani en çok beslendiğin alanlardan biri yazı, metin, e, çeviri ve editoryal pratikler bence senin sanat üretme pratiklerin üzerinde de metodolojik olarak da bir yani yöntemsel olarak da ağırlığı hissedilen bir unsur. E, hani bir şiir e, hediye edilmesiyle o davetle her şeyin çıktığından bahsettin Gördüğümüz zaman da buradan hatta onun adresini de vereyim çünkü birebir izlemeniz mümkün. E, ...internationale gibi hani biraz daha international ve sonunda e var diye bilmeyenleri anlatmak daha doğru... ...online.org'dan ya da e, saltın, saltonline.org'dan e, bakabilirsiniz. Çünkü oradaki çalışma gruplarında da daha önce gösterilmişti ve Salt Online'in YouTube kanalında da mevcuttu. Bu Mayıs ayının sonlarına e, denk geldiğini vurgulayalım... E, Burada ürettiğin ve L'Internationale'nin or is the horizon line just another crack sorusu yani bu bir soru formatında buna bunu sorduğun ya da buna cevap verdiğin bir takım metinler de eşlik ediyor bu çok kanallı videolara. Bu metinleri nasıl oluşturdun, seçtin, nasıl böldün, çarptın? Biraz da ondan bahseder misin ya da bu metinler senin için ne ifade ediyor? Tabii ki bu süreçte aslında sanırım montaj fikri benim için çok önemli oldu. Tabii ki bir film ve de video imgelerinde görüntüleri bir araya getirmek açısından montaj her zaman önemli bir yöntem ama özellikle de acaba metinlerde montaj nasıl işliyor diye düşündüm. Sanırım şiirin de buluntu, ya ben uzun zamandır buluntu görsellerle çalışmak istiyordum. Bir şekilde biraz da bahane oldu ve de bana gelen hediyenin de buluntu olan istatistik ve metinselliklerle bir araya getirilmiş olması bu anlamda benim için çok çarpıcıydı. Montajda da hepsi üç tane, şu anda üç tane var bu kısa videolardan ve hepsi aslında bir tane felaket anı olarak tanımladığım bir şeyden çıkıyor ve o felaket anı olarak tanımladığım şeyden birazcık e, nasıl diyeyim kontrolden yani topaç gibi hani sopacı bir anda insan yere atınca hani kendi kendine dönmeye başlar ya oradan hani bir an var o andan çıkan bir hani benim küçük kurmacam var ama biraz da bir tanesi Max Blacker'ın benim inanılmaz beğendiğim bir hani birinci kişi anlatımındaki bir bölümü tekrar yazmamdan oluşan bir tane sonuncu bir tane Annesi aslında oldukça bir metne yakın. Diğer iki tanesi de dediğim gibi o, o kişisel bir felaket. Orada anlatılan kişisel bir felaketten... E bir izlenim. Diğer iki tanesi de birazcık daha toplumsal olarak belki inceleyebileceğim felaket anlarından. Dediğim gibi benim e, yazdığım küçük kurmacalar ve tabii ki çünkü demin de dediğim gibi o spekülatif çeviri yönteminde de bana çok e, önemli gelen şey her zaman bir çıkış noktasının bir gerçeklik ne demekse gerçeklik olması ama oradan inşa ettiğim şeyin aslında bir taraftan ucu açık bir şekilde nereye giderse gitsin demek. Her birinde de bir imge var. Üçünün de sonunda kuş çatlaktan girdi, kanat çıkmaya devam etti diye. Onun için de o hani onun yeraltının da bir alan olarak olması çatlak için de önemli olmuş olan, obruklarda da önemli olmuş olan hani hep bir hepimizin tahayyülünde ister istemez sadece Yer yüzünü bazen düşünebildiğimiz için hani o her zaman depremlerde de en korkutucu şeylerden biri odur ya yerin altında görmediğimiz bir yerdeki felaket fikri ve kırılma ve tabii ki o da bir çatlak e, fay hatlarından bahsederken onun için birazcık da o hep yerin altındakiyle yerin üstündekinin sürekliyle ilgili de bir kaygım var. Onun da bir başlangıç noktası diyeyim bu videolardaki metinler. Peki son soru hiç ses kullanmıyorsun bunlarda. Oysaki biraz önce e, şeyden de bahsettik yani daha belki bir, bir ses ses eleman elemanından da özellikle sahne stüdyodaki işin özelinde e, vurguladın. Bunlarda ise evet imge var imge karşılaştırmaları karşılaştırmaları var hatta ya da yan yana getirilmeleri söz konusu metinler var buluntu çarpış montajlanmış yazılmış e, vesaire ama ses unsuru bunlarda yok. O nasıl biter? <Gülüyor> benim için? E, orada şöyle bir şey düşündüm. Burada zaten yani birazcık da ben hep basit başlamak da galiba benim daha e, şey yapıyor rahatlatabiliyor. İki tane imge var. İki tane imge zaten aslında çok büyük bir mevcudiyet demek. Ondan bir de yolunu kaybetmiş alt yazı olarak tanımlıyorum. Böyle bir alt yazı başlayıp iki ekranda da ya da iki görüntüde de dolaşıyor. Sesi tam tahayyül edemediğim için de sesi kullanmadım. Çünkü oradaki o dördüncü katmanın hani acaba orada çünkü aslında dikkat yarışmaya başlayacak. Şu anda bile o yolunu kaybetmiş altyazı yazan insanın gözünü dolaştırıyor. Bir de kulağa katmayı şu anda tam hayal edemedim. Bir arkadaşımla işbirliği olarak bir tane videoyu ben de ona hediye ettim. O onun için bir tanesine bir ses kompozisyonu yapacak. Ama orada da benim için önemli olan aslında benim videoyu bitmiş olarak ona ilettikten sonra onun ses kompozisyonunu yapmış olması. O zaman sanki hani art artarak çoğalan bir şey olabilir gibi düşündüm. Ama evet şimdilik o e, video çünkü o videoları da devam edeceğimi düşünüyorum. Çünkü minik bir yöntem. O yöntemle biraz daha oynamak istiyorum. Ee, onun bir sonraki şeyini de şu anda hala sessiz olarak düşünüyorum ama tabii belli olmaz. Yani 2019'da gezen bir penceredeni yaparken de o da sessiz bir videoydu düşündüğüm. Onun aslında mesela projeksiyonda gösterildiğinde önünde bir performatif ya da etkinliklerin de olabileceği bir hani aslında arka fon olması ihtimaliydi. Tam olarak o şekilde gerçekleştiremedim ama bir taraftan da video eğer mekana giydiriliyorsa onun bir şekilde bir hani e, fon olması, bir duvar olması ve onun önünde bir şeylerin gerçekleşiyor olması fikriyle de hala ilgileniyorum. Belki burada gerçekleştirebileceğim şeylerden de biri olur bu. Harika. Peki, e, eklemek istediğim bir şey olur mu? Mesela video için Özgür Demirci ile birlikte çalıştığını biliyorum ya da süreçle ilgili başka aktarmak istediğin belki bir şeyler olur. Son birkaç dakikamız kaldı. Senin işbirliğine de yani Mardin BNL için yapacağın işbirliğinden de bahsettin. Bütün bu süreçte hala da aslında e, devam eden işbirliklerinden bahsetti. Onlarla ilgili belki söylemek istediklerin olur. Sonra da yavaş yavaş toparlamamız gerekecek. Evet, Özgür'le çalışmış olmak da bu yani demin de dedim Ali ile de bir önceki videoda da çalışmıştık. Sanırım o sanatçı şarkı... Arkadaşlarımla birlikte çalışıyor olmak. Daha önce de ben de Özgür'ün çevirisin, şey, alt yazı çevirilerini yapmıştım mesela. Bir şekilde o önemli buluyorum ve sanatçı dayanışmaları aslında o tabii ki hani bir iş olarak bile yapılsa aslında birlikte düşünmek için de bir bahane oluyor. Onun için aslında benim için de Saha Stüdyo'nun da en önemli süreçlerinden biri tabii ki buradaki paylaştığım atölye diğer paylaştığım arkadaşlarla olan karşılaşmalar oldu. Onun için hani bu tür alanlarda sanırım her zaman en önemli olan bir şekilde o dirsek teması ve de sanatçıların birlikte düşünebileceği yerleri yaratmak. Onun için de Özgür'e de tabii tekrar teşekkür ediyorum. O benimki Çünkü bir tabii ki o buluntu videolar da olduğu için yazık ona giden versiyonları YouTube'daki tuhaf linkler ve de buradaki şu görüntüyü alsak ne olur falan gibi gayet korkunç böyle şeylerle sağ olsun onu bir işe dönüştürdü benimle birlikte. Onun için de ona çok teşekkürüm. Ne güzel. Peki Mardin'e ne zaman gidiyorsun? Mardin'e... Onla planlar var mı? Evet. Mardin'e şöyle heyecan verici bir şey. Yani araştırma yapmak için gidiyor olacağız. Lara'yla yaz sonunda gidiyoruz. Bir haftalığına gideceğiz. O süreçte de hem sosyal medyada hem başka bir şekilde aslında bu tabii ki Mardin bir eneli çünkü kartelenmelerden dolayı çok uzun bir sürece tekabül etmiş oldu. O uzun sürecinde hem bir haftada olsa bir şey gerçekleştirmek de istiyoruz. Belki oradaki karşılaşmalardan da bir şey olur. Araştırma süreçlerinin de aslında belki sadece son çıktısı değil de Aradaki süreçleri de yani biz bir, bir buçuk ile birlikte düşünüyoruz. Birlikte de 2017'den beri belki daha uzun süredir birlikte üretiyoruz. Onun için de hani onun böyle bir ara Durak olacak olması da güzel. Aynı buradaki Aslı Open Studio'nun da öyle olmuş olduğunu düşünüyorum. Yani bir ara duraklar da bazen önemli oluyor. Çünkü insanın zihninde bazen çok her şey büyüyor ve çok hani uzun süreçler oluyor. Onun için arada bir mola vermek, öyle bir birlikte düşünmek güzel olacak. Merve çok teşekkürler. Şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Lara'ya da buradan selam etmiş olalım. Bugün Merve Yüsal'la birlikteydim. Açık Radyo'da hariçten sanat programında. Ben programcınız Çelenk. İyi haftalar diliyorum. Merve çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Harikadan sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.